Ee, diğerleri ise zaten fıtridir. Yani tabi olarak oluşan şeylerdir. Ee, bunlar için de bir sıkıntı olmayacak. Ancak burada şunu ifade etmek gerekir. İşte e, caiz olup olmaması bir diğer olmakla beraber e, dişlere yapıştırılan bazı pırlanta taşlar olabiliyor. Özellikle genç kızlar bunu yapabiliyor. Evet. Tabii bunun caiz olmadığını vurgulamamız gerekir. Bununla beraber peki gusle mani olur mu?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 Yani burada asıl mesele e, malı bulup üzerinden bir yıl geçmesi olarak değil. Evet. O malın kıymeti ve değeri e, sahibi ne kadar bu malın peşinde koşar, ne kadar bunu arar bu doğrultuda ilan ederek bekletmek, sadece evet. mücerret bekletmek değil. Bu kadar bir zaman geçti halde de bulunmayacak olursa o kişinin namına sadak olarak verilmesi veya kendisi ihtiyaç sahibi ise kendisinin onun kullanmasıdır. Yoksa buluntu mal direktmen fakirlere verilir şeklinde bir anlayış yanlıştır. Anladım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 Zaten kendisi de ifade ediyor. Yani giydirme e, veyahut da bu noktada onu kullanma değil de sadece yatağını Yatmış bu şekilde yapsak olur mu diyor ki bunda kız ve erkek çocuğu olsa bir fark etmeyecektir. Netice itibariyle ihtiyaca binen yapılan bir uygulama olacağı için fıkhan herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Allah razı olsun. Hı -hı. Hı -hı. Hocam itikafla alakalı bir soru var.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 Yine konuşmak zarar vermez. Sadece itikaf malini terk etmemeli. Yani mescitten ihtiyaç harici çıkmamalı. Çıkacak olursa tabi ki bu itikafına zarar verecektir. Evet. Tabi burada dedindiği gibi ama sualde kadından anlaşılıyor. Yani kadın olduğu ve beyan olduğu anlaşılıyor. Evet. Sebebi odadan tabiri odadan kullanıyor. Diyor, evet. Çünkü kadınların e, namaz kılacakları mekandaki faziletlilik evinin en ucra köşeleridir. Evet. Erkekler gibi değildir. Hatta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 Çünkü alayı yani üstünü adamıştır, altında olanı yerine getirmiştir ki adadığını yerine getirmiş olmaz. Peki şöyle olsa bir insan Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılmayı adasa, nezletse bu insan da Mescid-i Nebevi'nin dışında evinde kılsa yine olmaz. Ama Mescid-i Haram'da kılarsa olur. Aynen Niye? Çünkü Mescid-i Haram da aladır. Peki Mescid-i Aksa'da kılacak olursa yine olmaz çünkü o 500 daha düşük mertebedir. El-Muni'de olsa gerek İbn-i Kudame'de orada da var. Bir de Hanefi kaynaklarında da birçok eserde de gördüm. Orada diyor ki özellikle buna Muhitil Burhani de özellikle bu konuya temas ediyor. Peki bir kadın diyor mescide haramda namaz kılmayı adayacak olsa bu kadının evinde kılacağı Elbette olur diyor. Niye? Çünkü evinde kılacağın namaz mescide haramda kılacağından daha faziletledi kadın için. Allah, o yüzden de. kadının haline en uygun olan setrine en münasip olandır.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 Bu ermemiş ama müştaha dediğimiz serpilme çağına gelmiş bir kız çocuğu ise bu durumda belki teklif kendisine olmamasıyla beraber ebeveyne bir teklif vardır. Bu noktada da ebeveynin bu şekilde bir muamelede bulunması yani bu benim evladımdır o kadar önemsemeyeyim şeklindeki bir uygulaması elbette onlar açısından bir günahdır. Çocuk açısından her ne kadar günah olmasa da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 Yani namazda yapılacak olan amel namazı bozar. Bu yüzden deniyor ki önündeki saf değil de bir önündeki safta boşluk olsa bu durumda önündeki safı geçerek direkt men ikinci safı doldurması doğru olur mu? El cevap birinci rükünde bunu yapması doğru olmaz diyor. Hmm. Niye? Çünkü bu çok ameldir. Evet. Ee, çok ameldir. Kişinin yani e, Amerika'sının tanımıyla alakalı farklı görüşler olsa da Hanefi mezhebinde yine kabul edilen kişinin kendi kanaatidir. Yani yaptığım bu amel çok ameldir. O zaman namaz bozulur. Ama yaptığım bu amel çok amel değildir. O zaman namaz bozulmaz. İkinci safta yani birinci safı geçip de ikinci safa geçmesi çok amel kabul edileceği için e, bu durumda e, yapmayacak. Hatta e, deniyor ki birinci rekatta birinci safı ikinci rekatta ikinci safa geçer şeklinde ifadelerde yer verilmiştir.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 Evet kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar Fatih Kalender hocamız sorularınızı inşallah cevaplandıracak. <gülüyor> Evet tekrar birlikteyiz. Ilmaletlalegul.tv.com.tr adresinden sormuş olduğunuz soruların cevaplarını Fatih Kalender hocamız cevaplıyor. Ee, evet. Hocam sorulara devam ediyorum. Bizim köydeki evde 50 yıllık Kur'an-ı Kerimler var. İçlerini kurtlar kemirmiş. Bazı sayfalar yarım kalmış, bazı sayfalar eksik kalmış. Bizim bunları yakmamız uygun mudur diyor.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 Tabii önce bu gibi tarafların var olduğu meselelerde ve söyleyeceğiniz söz diğer tarafı da etkilemesi söz konusu ise evet. bu gibi durumlarda bir tarafı dinleyerek bir şey söylemek doğru değildir. Evet. Bunu her zaman vurguluyoruz evet ki hocam. fetvadaki arkadaşlarımız hocalarımızda da bu konuda işare yapıyoruz. Odur ya size birileri sorar fetva için arıyorlar. Orada işte bir davasından bir olayından aktarılır ama orada baktığınız gibi bir taraf var.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 E, mesele eğer sulhe yönelikse veya İslam fıkında sonucu nasıl olacağına dair bilgi verebilmek adına. Evet. Ancak soruyu e, şahıs üzerinden değil de anlatıldığı şekilde değerlendirecek olursak. E, yani biz haklı veya haksızı bulma açısından değil de anlatıldığı gibi bir işveren düşünelim. E, i̇şveren işçiyle anlaşma yapıyor, bir akit yapıyor. Diyor ki buranın sıvasını yapacaksın veya buranın işte e, tuğlasını öreceksin. Örneğin.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 Ee, bu konuşmaya yani bu anlatıma baktığımız zaman fıkkan işverenin bir mesuliyeti yoktur. Evet. Çünkü sana işi vermiş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 Dolayısıyla burada bir mesuliyetten bahsedemez ama bununla beraber işverenin Tabii ki vefat eden kimsenin ailesiyle irtibat haline girmesi e, onların mağduriyetini gidermesi e, bir sur yönünde yani bir diyetten bahsedemez Çünkü ortada bir katil işlemi yok evet. yani hatan birini öldürme olayı yoktur evet. Dolayısıyla bir diyet yok ortada evet. ama bununla beraber benim durumum iyi sizin durumunuz ise kötüdür bir can kaybetmişiniz e, Ben de edin altına, şey taşın altına elimi koyayım bir şeyler vereyim diyerek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 ee, ki bu da işte asebelik yolu üzerine kardeşe de intikal eder, kardeşin olmaması durumunda yenlere de intikal edebilir. Bu derecede miras payı doğrultusunda bu diyette onlara tahallük edecektir. Yani maktulün varislerinin e, alacağı konumdadır. İlla çoluk çocuğu olup olmaması şart değildir. hocam diyeti ödeyen de sadece o işi yapan değil belki onun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 2008 yılında yaygınlık kazanmış bir kripto para. Ama bunun daha öncesinde 99'da 2000'li yıllarda bu sanal alemde hacker diye tabir edilen kişilerin kendi aralarında kullandıkları kripto paralar varmış.